Kullu şeytandan Allah'a sığınırız. Esirgeyip bağışlayan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnnel hamdalillahi nese'in ve nesta'in ve na'uz billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yahdihillahu fela ve men yudlil fela Eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve resulüh. Ammadat. Karşar övgü ancak Allah'adır. Ancak onu över, yalnız ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefslerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Nefslerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Rabbim nefsimizin şerini kitap ve sünnette bildirdiği üzere gereği bilmeyi ve bu bilinç ile nefsimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınmayı Rabbim murad ettiği şekilde, dilediği şekilde bizlere nasip etsin. Hadeşler Allah'tan başka ilahı yoktur. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kulu ve Resuludur. Yaradan Rabbimiz bize bir hayır yazmıştır. bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa, Rabbimizin bize yazdığı hayrı engeleyemediği gibi, Rabbimizin bize yazdığı şeride gideremezler. Sayfalar dürülmüş, kalemler de kurmuştur. Sahabe bunu duyunca, peki Allah'ın Resulü çalışmaya ne gerek var diyor. İnşallah bu akşamki konumuz, Rabbim bağlı kalmayı nasip etsin. Etmemizi nasip etsin derse. Kader konusunu işlemeye çalışacağız inşallah. Dersi zaten bu konu alakalı. Rabbim istifade etmemizi nasip etsin. İman etmemizi nasip etsin. Amel etmemizi nasip etsin. Rabbim gecemizi bereketli kılsın. Yalnız kendi rızasına mahsus ve has olmasın nasip etsin. Rabbim bu yönde de bizi nefislerimizin şerrinden de korusun. Allah'ın adını kullanarak kendi nefsimizi kabartmaya götürtürmesin. İnsan imanın tadını tadamazsa eğer, imanın tadını almazsa eğer, nefis, ilahlık hevesine meyletmiş, soyunmuş, Allah'ın adını bile kullanırken, içeride kendi adını gündeme getirmek için, övülmek için, insanların saygısını ve sempatisini kazanmak için, değer görmek için, sırf desinler için bile tasarlık eder, nasihat eder ve Kur'an okur. İmanın tadını gerçek manasıyla kişi eğer tatmamışsa Allah'ın adını bile kullanır. Peygamberin hadislerini bile kullanır. Malını bile kullanır. Dışarıdan gören insanlar şehit zannederler. Canını bile bu yurda feda eder. Ama sırf bir desinlere, aferine bütün hayatını, ebedi hayatında da Rabbim bizi onlardan etmesin inşallah. Amen. Kardeşler, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sabah Hazreti Ali'nin evine gider. Hazreti Ali'yi sabah namazına kaldırır. Hazreti Ali kalktıktan sonra bakın Hazreti Ali der ki ey Allah Resulü, hani buraya kadar niye rahatsız oldun, buraya kadar niye geldin ki? Zaten Allah takdir etseydi, nefsimiz Allah'ın elinde. Ben zaten kalkacaktım yani buraya kadar gelmene ne gerek vardı? Yani biz bu şeyi anlarsak, şu girişi anlarsak, sohbeti inşallah daha iyi anlamaya başlarız. Bakınız kardeşler, bunu söyleyen Hazreti Ali, Görücü halife, Cennet de müjdene aşerim birisi. Ama kader Allah haline mevzu bu mevzu. Ey Allah'ın Peygamberi, nefsimiz Allah'ın elinde. Allah takdir etse zaten kalkacaktık. Yani buraya kadar yorulmana ne gerek vardı diyor. Bakınız Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem yolda giderken ne diyor? İnsan her şeyden çok tartışmaya ne kadar da meraklı. Subhanallah. Ve bu hadis kardeşlerim bakınız Kel Suresi Eylül'üncü ayetinin tefsiri Buhari'de ondan sonra Sahih Müslim'de babında ve Ahmet bin Hamel'in Müsned'inde de geliyor bu rivayet. O yüzden Hazreti Ali'nin nefslerimizin Allah'ın elinde diye başlayan sözü emri yerine getirmeyi terk etme hususunda da kadere yapışmanın bir ifadesi nitelindedir. Aslında bu söz özü itibariyle doğrudur ama Kimileri bunu farklı yıllara çekmeden dolayı, burada Allah Resulü ne diyor? İnsanlar ne kadar da tartışmaya meraklı. O yüzden kader konusu hakkında yıllarca bizlere bu toplumda yaşarken duymuşuz. İşte kader hakkında fazla soru sormayın. Fazla konuşmayın. Fazla bu konuyu açmayın. İman ettik deyin, geçiştirin. Çünkü neden? Küfre düşersiniz, sapıtırsınız diye. Yıllarca biz bunları duyduk. Ama biz bunları yıllarca duyduk ama imanın şartına baktığımız zaman kadere iman, imanın şartlarından bir tanesi. Peki biz Kıyamet kadar ayetler ve hadisler var bu konuda. Eğer bu konuda bilgi sahibi olmak için sohbetler yapılmazsa, bu konuda araştırmalara gidilmezse, öğrenilmezse peki kadere iman nasıl gerçekleşecek? O yüzden Rabbim sohbeti dinlerken can kolayla dinlemeyi nasip etsin. İlmi bir sohbettir. İsfar etmeyi Rabbim nasip etsin. Hayır, şer. Hayır Allah'tandır. Şer de kulun kendindendir. Şeyh Hulus'tan böyle bir başlık atmış. 8. ciltte ve Allah'ın yüzünden 242. sayfadan başlıyor. Desten sonra da misait olan kardeşlerimiz, kitapları olanlar bu kaynağa müracaat edip, detaylı bilgiyi de Allah'ın üzerine arabilirler. Allah hayasızlığı emretmez. Arap suresi 28. ayet. Kulların küfre sapmalarına da Allah razı olmaz. Ayetlerini delil olarak gösteren kimselerin bu inancı yani hayır Allah'tandır, de Allah'tandır diye geçinen bir tayfa var. Bu Nisa Şeyh Kuluş'tan men ediyor, öyle dedi, diyor ki hayır Allah'tandır, de kulun kendi elinin kazancıdır. Çünkü Allah-u Teala şerri emretmez. Hayır da yaratmıştır, şeri de yaratmıştır. Ama şeri Allah-u Teala isteyemeyerek yaratmıştır. Rızası olmadan yaratmıştır. O yüzden İmam-ı Şafi-i diyor ki Bir insan hayırla meşgul olmazsa Subhanallah Şerre musallat olur. Şerle uğraşır. Hazreti Ali'de diyor ki Hayırla uğraşmayan şerrin miktarasına düçarılır. Şeyh da diyor ki Allah günaha insanlara neden musallat etti biliyor musunuz? Yani günah neden var oldu neden biliyor musunuz? İnsan salih amelerle iktifa etmezse, kanaat getirmezse, mutmain olmazsa, amel etmezse Allah bu defa şerri ceza olarak o insanın boynuna vurur. Şu anda bu defteri dinleyen kardeşler herkes önce kendi nefsini tefekkür etsin. Aklımız başımıza geldiği anda, İstanbul'da tanıştığımız andan itibaren şu ana kadar ki bir tefekkür edelim. Farkındaysanız ya biz şerle meşgul olmuşuz ya hayırla meşgul olmuşuz. O yüzden İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki, Allah kişiye gideceği yerin amellerini sevdirmiş ve kuralaştırmıştır. Allah kişinin, ya cennet ya cehennem, o gideceği yerin amellerini o kişiye hem sevdirmiş hem de kuralaştırmıştır. Bazen bizler birçok amelleri yapmaya arzu ederiz, salih amelleri. Ama yapmaya muvaffak bulamayız. İnsan kendine dursun şöyle bir tefekkür etsin. Çok rahat bir şekilde muvaffak olduğumuz amelleri peki nasıl başarıyoruz? Yani bize nasip olan, muvaffak olduğumuz, pek fazla zorlanmadan elde ettiğimiz amelleri pekimiz biz nasıl rahat başarıyoruz? Demek ki biz o amelleri elde etmek için birçok şeyleri feda ediyoruz. Gönülden istiyoruz, yürekten istiyoruz, arzuluyoruz. Allah'a cilede o kişiyi, o kişiye nasip ediyor. Kul bilmelidir ki Allah'a imanı ve salih ameli ve iyilikleri Allah emreder ve kişiye sevmiştir ve razı olmuştur. İyilik isteyenlere ikramda bulunur, onları da Allah'a cilede ödüllendirir ve teşvik eder. Onları dost edinir ve bu amellerden dolayı da Allah kullarına razı olur. Onları sever. Onlar tarafından da sevilir. Burada zaman zaman ilimeli alimler sohbet yaparken ne diyorlar? Yüsuf'daki Hasin hak Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'i çağırır. Peki kardeşler Allah kimi sever? İmanın kutlarından bir kutu ki hükmü billah, hubbün billah. Yani Allah için sevmek ve Allah için buz etmek. Yani el vera vel -vera. Peki allah Teala bir kul hangi ameli yapınca sever? Hangi ameli işleyince buğz eder? allah Teala kardeşler en sevimli gelen amel kelime şehadettir. Tevhiddir. Çünkü Hz. Musa aleyhisselam Allah-u Teala nidayıdır. Ya Rabbi yapacağım tarte senin rızanı kazanacağım bana bir amel öğret. allah Teala ey Musa der. La ilahe illallah de. Tabii ki Hz. Musa bunu şümulüyle söyler. Sadece dilde değil. Ardan bir müddet geçince havarlar da bunu söylemeye başlar. Duyar. Hz. Musa turistine, Allah-u Teala nide der. Ya Rabbi bunu Havarilerin Resulü, bana öyle bir kelime öğret ki bunu ben söyleyeyim, senin katındaki makamın daha da yüksek olsun. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki, ey Musa, Zat-i Celal-i Müstesna, yedi kat gök, yedi kat yer ve bütün yaratıkların bir kefeye konusa, La İlahe İllallah kelimesi de, bir kefeye konusa, Vallahi La İlahe İllallah kelimesi ağır basar ey Musa, sen La İlahe İllallah de. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve buyurur ki bir subhanallah kelimesini söylemek mizanı doldurur. Peki ne şekilde söylemek? Kalbin onu içmesi. Azaların onda sükuna kavuşması ve azaların onu gereği gibi amel edip hayata geçirmesi. Mesela i̇bn Kayyim'in sözünü bir daha tekrar edelim sonra derse dönelim. i̇bn Kayyim bakınız imanı nasıl anlatıyor. İman, amel ve azaları zikrederken kalpte saklanan azalardan sudur eden ve dil ile de söylenen birisi gelip dese ki burada bomba var şu anda saatimiz 9 20 falan var 9'a patlayacak ve bize bu haberi getiren insan da gerçekten doğru sözlüyor hayatı boyunca hiç yalanı duymadığımız hep hayranı duyduğumuz bir kimse olduğunu tefekkür edelim hatta cemiyet içerisinde çok değer verdiğimiz itibar ettiğimiz Sohbet yapan, hayırlı olan birisi olduğunu düşünelim. Yani hiç ona yalan ihtimali vermiyoruz. İçimizden bir topu tutup buna kalkıp dese ki Senin sözün doğrudur. Sözün doğru. Getirdiğin haberi tasdikle ediyoruz. Ama biz buradan kalkmayacağız. Şimdi durup tefekkür ederim. Bu kişi tasdik eden bu şahıs. Senin sözün doğrudur diyen bu şahıs. Senin getirdiğin haberi kabullendik, inandık diyen bu şahıs. yerinden kalkmasa, tasdik etmesi, haber vermesi kendisine fayda verir mi kardeşler? Fayda vermez. Burada ancak ne fayda verir? Kalbine itikat etmesi, diliyle bunu söylemesi, ağzalarıyla burayı terk etmesi lazım. Dokuzda burası patlayacak, adam ölecek. Demek ki tasdik etmesi de, kalben, dille söylemesi de, o kişi doğrulaması. Ama ağzalarıyla buradan uzaklaşıp gitmiyorsa, fayda vermediği gibi Hayır ve şer olayı da aynı, böyledir kardeşler. Biz hayırın Allah'tan olduğunu biliyoruz. Şeride de u Teala'nın yarattığına da iman etmişiz. Ama kimi tayfalar çıkmış, anlıma yazılmış diyor. Allah anlıma yazdığı için ben bu ameli yazıyor, yapıyorum. Yoksa ben bunu yapmazdım diyor. Yani işlemiş olduğu günahını kadere mal ediyor. Gevşekliğini kadere mal ediyor. Özür dilerim tembelliğini kadere mal ediyor. Ve bu benim kaderimde vardır diyor. Bakınız subhanallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişinin cennetlik mi, cehennemlik mi olduğu yazılmıştır. Ve kalemler de kurmuştur. Sahabe oradan kalkıp diyor ki ey peygamber Pek o zaman çalışmış olduğumuz amellerimizi bırakalım. Hiçbir amel yapmayalım o zaman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Leyf suresi 4'ten 7'ye kadar ayetler okuma başlıyor. Çalışın. Amelde bulunun. Zir Allah kişiye gideceği yeri sevdirmiş ve kuralaştırmıştır. Burada bakıyoruz, görüyoruz ki Allah Aleyhisselatü selam kalemler kurmuştur diyor, zikrediyor. Ama bize çalışmayı, amelde bulunmayı, Allah'ın razı olacağı eylemleri ve amelleri yapmayı da bizlere ne yapıyor? Tavsiye ediyor. Peki bu arkadan gelen tayfeler dünyalık işlerinde, dünyalık çıkarlarında bunu yaparken, nenin faydaları, neyin zar olduğunu tespit ederken, peki dini konuya gelince neden bu hassasiyeti göstermezler? Hayrı biliyor oradan gidiyor, şeri biliyor oradan gitmiyor. 10 tane insan, en sevdiğimiz insanı şöyle bir tefekkür edelim kardeşler. 10 katlı binadan bize atlamamızı söylese. Anamız, babamız, kardeşlerimiz, en sevdiğimiz, değer verdiğimiz yakın arkadaşlarımızdan 10 tane insan herkes aziz bildiği, değerli yürüdü. 10 tane kendisi için en kıymetli insanı tefekkür etsin. Ve bu 10 tane insanla birleşsin, bu çalsa desin ki, şu 10 katlı binadan atla aşağı. 10 yaşındaki bir çocuk dahi on katlı binadan atlanırsa kişinin başına neler geleceğini aşağıda beton asfaltsa bilir değil mi? Bu şerdir değil mi? Ve atlarsa ecel gelmemişse bu cesetten de artık bir hayır gelmez. Kötülüm olur. Her tarafı birçok yeri kırılır. Biksel hayata girer ölmezse dahi. Hayatı biter. Peki bu şahıs 10 tane azizin sözünü dinler mi? Anası oradan diyecek, babası oradan diyecek, kardeşler oradan diyecek. biz senin için kötülük istemiyoruz. Atla. Bu senin için hayırdır. Ama o şahıs atlamaz değil mi? Niye? Çünkü atlarsa başına gelenin ne olacağını bilir. Peki bunu idrak eden şahıs şer de Allah'tandır. Nasıl diyor? O yüzden Kur'an-ı Kerim'de çok düşündürücü bir ayet var. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki şeytanı biz insanlara musallat ettik. Ancak şeytana ahirete karşı içinde şüphe olanlar uyar. Şimdi olay kader boyutuna giriyor. İmam boyutuna giriyor. Cebrail aleyhisselam insan suretinde bembeyaz bir entari giymiş. Saçları simsiyah ortadan ayrılmış. Hiçbir yolculuk izi olmadığı bir halde Cibril hadsi diye gelir. Peygamberimiz ve Hazreti Ömer'in seçkin sahabeden olduğu ortama gelir. Esselamu aleyküm ya Muhammed der. Peygamber aleyhisselatü aleykümselam ve aleyküm selam der selamlar. Peygamberimizin önünde oturur. Dizlerini dizlerine dayar. Ellerini de üzerine koyar. Ya Muhammed iman nedir der. Bakınız Allah Resulü imanın şartlarını zikreder. Allah'a, kitaplarına, peygamberlerine, meleklerine. Hayrı ve şerrin Allah'tan olduğuna ve kadere imandır der. Doğru söyledin der. Bu şahıs, insan suretindeki şahıs, İslam nedir der. Allah Resulü İslam'ın şartlarını anlatır. Kelime, şehadet, namaz, oruç, zekâ, tacı. Bu şahıs yine doğru söyledin Hazreti Ömer tacip eder. Ve daha sonra rivayeti yaparken der ki, Bilmeyen birisi gibi soru soruyor, bilen birisi gibi de cevap veriyordu. Bu defa İhsan'ı sorar. Subhanallah, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir der. Çünkü sen onu görmesen de o seni görür. Başka bir rivayette, bunu yapamasan da bari Allah'ın seni gözettiğini düşünerek ibadet etmeye çalış. Bu da ona yakındır der. Sonra kaderden sorar, kıyametten sorar, pardon... Bu konuda sorulan, soru soran, sorulan, sorandan daha bilgili değildir der. Alametlerini sorar, Allah Resulü bu konuda bildiklerini zikreder ve bu şahıs çeker gider. Allah Resulü Hazreti Ömer'i gönderir. Hazreti Ömer gider, geri döner gelir. Ey Allah Resulü, göremedim, bulamadım der. Allah Resulü der ki, o gelen ise hissettiğinizi öğret. Kardeşler şu anda kader konusu birçok taifenin tepe taklak gittiği, Atak kaderi diye bir mesel de çıkmış. Ayağının kaydı, devlete düştü bir meseledir bu. İmanın altı şartından bir tanesidir. İnsanlar dilde biz kadere iman ettik diyorlar ama biraz o kişiyi kurcaladığın zaman ne kaderi ya deyip hemen küfre sapma tehlikesine bile gidebiliyorlar. Şu inceliği yakarıyamıyorlar. Şuanda Şeyhülislam burada çok güzel babaşmış. Hayır Allah'tan şer şeytanlandır. Karışar şer şeytanlandır ama şeri şeytan yaratmadır. Yaratma işlemi Allah'a aittir. Allah dilemediği hiçbir şey dileyemezsiniz. Onun dilediği olur, dilemediği olmaz. Şu anda Allah'ın izniyle inşallah şu dört tane kaydeyi edersek inşallah mesele biraz daha açıklığa kavuşacak. Kader'e iman denildiği zaman şu dört tane temel mesele vardır. Bir, Allah'ın ilmi. iki kitapta yazması. Üç, Allah'ın dilemesi. Dört de Allah Azze ve Celle'nin yaratması. Bakınız kardeşler, Allah talanın ilmini zikrederken ne buyuruyor? Hac suresi 70. ayette. Bilmiyor musunuz? Gökte ve yerde olan her şeyi Allah bilir. Fakat siz bilmiyor musunuz? suresi 62. ayette ise Rabbimiz şüphesiz ki diyor Allah diyor her şeyi bilir. Talak suresi 12. ise muhakkak Allah'ın <gülüyor> ilmi her şeyi kuşatmıştır. Bakınız En'am suresi 59. ayette Rabbimiz gaybın anahtarı diyor onun yanındadır. Onları da diyor ondan başka kimse bilmez. O karada ve denize olan her şeyi bilir. Düşen bir yaprak tanesi bile olsa yedi kat gökten yeryüzündeki bir yaprak tanesini dahi bilir. Yerin kanalları içerisinde gömülen dane yaş ve kuru her şey Rabbinizin katında ilimindedir. Ve o apaçık bir kitapta bildirilmiş olmasın buyuruyor. En'am suresi 59. ayette. Bakın şu karışık. Kitabında ise zikrederken cenab Hak ne buyuruyor? Kaderin bu bölümü ise Allah Azze ve Celle'nin kıyamete kadar olacak her şeyi leyf Mahfuz'da yazması. Nitekim Sayın Asır'ı şöyle geliyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi buyurdu ki Allah ilk önce kalemi yarattı. Hiçbir şey önce Allah Celle bir boşluktaydı. Allah önce kalemi yarattı. Kaleme yaz dedi. Kalem dedi ki Ya Rabbi ben ne yazayım? Allah Celle buyurdu ki kıyamete kadar olacak her şey yaz. Ve Peygamber Sallallahu Aleyhi ve buyuruyor ki bu Ebu Davud'da, Tirmiz'de ve Ahmet bin Hanbel'in müstediğinde. 50 bin yıl önce bu yazıldı. 50 bin yıl sonra da yaratma işlemi başladı kardeşler. Bir insan Rabbinin burada ezeli ilmini dinlenme başlayınca, özellikle bunu namazda düşünmenizi tavsiye ederim. Rabbinin büyüklüğü azameti ve ilminin sonsuzluğu ve sınırsızlığını insan tefhirince, aciziyetini, 5 dakika sonrasını bilmediğini, ama Rabbinin ise daha yaratma işlemini yapmadan, Yazma işleminde ise 50 bin yıl önceden bu işlemin gerçekleştiğini ve Allahü Teala'nın bildiğini biliyoruz kardeşler. Diğer bir rivayette ise Allahü Vesselam Allah Azze ve Celle mahlukatın kaderini semaları ve yerleri yaratmadan 50 bin yıl önce yazmıştır. Bu da kardeşlerim sahih müslüm sekizinci ciltte gelmektedir. Allah Azze ve sellem, bakınız kardeşler. Hac suresi 70. ayetinde bilmiyor musunuz? Allah gökte ve yerde olan her şeyi bilir. Lev mağfuzada yazılıdır. Bu şüphesiz ki Allah'a da çok kolaydır. Ama insanlar ise bu konuda dedik ya 5 dakika sonalarını dahi bilmekten acizdir. Hadis suresi 22. ayette ise yerde ve gökte kendi nefislerinizde başında gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu diyor yaratmadan önce bir kitapta 50 milyon önce yazmış olmayalım. Kardeşler bir insan buna iman ederse endişe kalır mı insanın kalbinde? Şeytan attığı vesveseler korkular veya şeytanlaşmış insanların, insanlar hakkındaki endişe verici korkuları ve seseleri insanda kalır mı? Bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanların zaman sayıları az. Müşrikler gelip diyorlar ki düşman size büyük bir ordu topladı. Haydin onlardan korkun. Bak sahabeler bundan sonra çok tam manasıyla gereği gibi iman ettiklerinden dolayı Allah'ın ve Resulü'ne vaadi haktır. Ve Allah'u ve Resul, sadakallahu ve Resul. Biz Allah'a tevekkül ettik diyorlar. Allah'ın yazdırının dışında hiçbir şey bizi isabet etmez. Ve Allah Azze ve Celle biz onların diyor kalplerine sekini indirdik diyor. Düşmanların kalplerinden diyor, korkuyu subhanallah müminlerin kalplerindeki diyor, korku ve şey aldık kafirlerin kalplerine koyduk diyor. Onlar diyor müminler topluluğu gördükleri zaman karabalık bir topluluk olarak görüyorlardı. Ve müminleri gördükleri zaman diyor Allah'tan daha çok o müminlerden korkuyorlardı. Ama müminlerin içerisinde de kalpleri bak dikkat edin dilleri demedim ha, kalpleri kaderi tam içmemiş. Allah'ın bu yazgısına tam teslim olmamış Allah'ın gücüne yakinen iman etmemiş kalpleri imanı yakalayamamış, imanları zayıf olan kimseler dediler ki düşman toplumu görünce bin tane seri yolcusu yolda giderken üç yüz tanesi yarı yolda geri duydu, döndü düşman toplumunun daha adını şanını duyarken Peygamber sallallahu aleyhi mahzunlanınca Subhanallah, bakınız Rabbimiz onlar hakkındaki hükmü beyana onların kalplerine ölüm baygınlığı attık Onlar diyor düşman topluluğu daha duyar duymaz diyor Allah'tan daha çok onlara karşı kalplerinden korku beslerler. Karışır zaman zaman bizim kalplerimize şeytan rızık vesvese atarken, dünyalık meşakkatler gelirken bu tür vesveseler gelmiyor mu? Biz bu korkumuzu cehennemi hatırlayınca mı duyuyoruz, hissediyoruz Allah için? Herkes kendi imanına nefsini yoklasın. dedi ki bu kalpten alakalı bir ameldir. Herkes kendi nefsini daha iyi bilir ve bu fıtratta da vardır bu korku yaşanacak. Ama Rabbinin bu ezeli ilmiyle 50 milyon önce yazgısına bir kalp iman etmişse teslimiyet başlamıştır. Zerre kadar o kişinin kalbinde artık endişe ve korku yoktur kardeşler. İşte bak kalpleri imanı daha tam içmemiş. O üç sene sahabece tanıdığımız insanlar geri dönüyorlar. Onlar diyor düşman toplumunu duyarken diyor kalplerine biz onların diyor vehen attık. Ölüm korkusu. Onların elleri ayakları diyor gevşedi diyor. Baygunluk çok üzerlerine. Dünya sevgisi ve ölüm korksa onlara ağır geldi. Bazı toplular ve tayfiler dediler ki, savaştan geri döndüklerinde, ölenler için ailelerine haber gönderdiler. Onlar bizimle beraber kalsalardı, başlarına hiçbir şey gelmeyecekti. Allah hatırla bir dahaki seferde evde duranların canını aldı. Sahabelerin hepsi savaşa doğru gidiyorlar. Daha imanları tam sükuna ermemiş. Daha yeniler. Şimdi biz biliriz ki en üst savaşan ölür de. Ok gelir, mızrak gelir. Kıbrıs darbesi gelir değil mi? Ok geri en arkada kişiye saplanıyor. Sahabeler bunu duyunca var ya teslimiyetleri ve imanlarının gücü artıyor. Demek ki eceli gelen gidiyormuş. Önde olan değil. Mesela birçok sahabeleri biz biliriz. Birçok savaşları katılmış ve da şehit olmuş. Mesela bizim bildiğimiz bir iki tane kardeşimiz var. Bir tanesi üçüncü kattan düştü çocuğu. Şu anda hayatta. Ve çocukta hiçbir şey yok. Bir tanesi ikinci kattan düştü yine onda bir şey yok. Ama biz bazen duyuyoruz ve görüyoruz. Adam yola giderken ayağı bir takılıyor. Gidiyor. Eceli gelen gidiyor kardeşler. Gelmeyen gitmiyor. İşte ezelik kaleme yakinen iman eden bir insan Allah'ın iradesine tam manasıyla teslimiyet gösteren bir insanın şeytani dürtüleri ve korkuları kalplerinden sökülüp atılır. A korkusu atılır ama o korku gider mi? Gitmez kardeşler. Korku fıtrata döner. Çünkü Rum suresi 30 ve 31. ayetlere bakın. Allah'a Celle buyuruyor ki biz insanları fıtrat üzere yarattık. Fıtrat nedir? Fıtrat kardeşler Allah'tan korkmak. Korkutlu şeyden korkmak. Allah'ın rızasını arzulamak istemek. Arzu ettiği, umut ettiği bizim için cennetini murad ettiği de muhabbet duymak, özlem duymaktır. Fıtrat bu. Ama bakınız kardeşler, şeytan geldi diyor onların fıtratlarını bozdu. O yüzden birçok rivayetleri okurken şuna karşılaşıyoruz. Şeytan insanlara vesve vermese... İnsanların fıtratında İslam'ı yaşayabilecek bir eğilim var. Çünkü Allah insanların fıtratını İslam olarak yaratmış. Yani İslam'ı sevecek bir şekilde biz yaratmışız. Ameliyiz şekilde yaratılmışız. Kitabı indiren Allah, kitabı yaşayabilecek fıtratta insanı yaratan da Allah. Allah hiçbir nefse de fazlasını yüklememiş. La yükel lüfullahu <gülüyor> nefsen illa vus'aha. Fıtrattaki korku bu defa şeytanın korkunu uzaklaşırsa, Allah'ın ezel'i ilmine teslimiyet ve iman başlarsa, Burada bak korku nereye dönüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şeytanı korkuya değil. Şeytanı attırır rızık endişesi veya dünyalık meşakkatlere değil. Ve şeytanlaşmış insanların attıkları korkulara değil. Ya nereye dönüyor? Cehennem korkusuna. Kabir korkusuna. Allah-u Teala'nın intikam, kahhar ismi ve sıfat korkusuna dönüyor. O yüzden Şeyh soruyorlar. Bir insan cehennemden mi korkması lazım? Yoksa günahtan mı korkması lazım? Cevap, günahtan korkması lazım. Çünkü niye? Allah zulmü haram etmiş. Hiçbir nefis günahından dolayı, günahın dışındaki amelden dolayı azap görmeyecek. Miskal kadar hayır da olsa kardeşlerim, Zilzah Suresi'ne geçiyor. Miskal kadar şer de olsa herkes onun karşını görecek. Herkes elleriyle kazandığına rehindir buyuru allah Celle. O yüzden insan kendi nefsinde şu Allah-u Teala'nın ezeli ilmine, ezeli ilminde 50 bin yıl önce yazdığına ve o yazılanı da kesinlikle kendisine isabet edeceğine iman etmişse, o zaman insanın bir tek derdi kalıyor. Nedir o? Allah atalarının üzerine çekmemek, onun hoşnutluğundan da mahrum kalmamak. Ve Allah'ın dışındaki korkutanların da korkutmasına kapılmamak. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i korkuttular. önceki ümmetteki insanları da korktular ve peygamberler de korktular. O yüzden hem Peygamberimiz hem de birçok peygamber kavmine şöyle dedi. Siz beni Allah'tan başkasıyla mı korkutuyorsunuz? Allah'tan bana bir azap, bir musibet gelirse hanginiz bu musibeti kaldırabilir, benden savabilir ki? Bakınız kardeşler. Cesaret gerçekten şeytanın korkularına mı kapılmamak yoksa cehennemden mi korkmamak? Kim daha çok cesur? Cesaret Allah'ın emrettiği yasaklarını mı uygulamak? Yoksa Allah'ın emrini yap, yerine getirirken şeytanlaşmış insanların ikaz ve tehditlerine mi kapılıp korkmak? O yüzden... Zariyat suresi 57 58 59. ayetlere bakın. İnsanları rızıkla korkutan şeytandır. Boş avuntularla insanları oyalayan şeytandır. Peki kimler şeytanın ağına kapılır? Bunu Allah bize bırakmamış. Bakınız kitabında zikretmiş. Subhanallah. Şeytan dostlarını dostlarıyla korkutur. Çok düşünmeye sevk eden hükümler bunlara. Rabbim iyi yakalamamızı nasip etsin. Şeytan ağına ancak ahirete karşı içinde şüphe olan düşer. Subhanallah. Öyle ya on katlı bir binadan on tane azizimiz attayın dediği aldı? hangimiz attarız burada? Bunu yalnız sevdiğiniz insanlara eşinize dostunuza paylaşıp sorabilirsiniz. Hatta şöyle bir giriş de yapabilirsiniz. Sen bundan sonraki hayata inanıyor musun? İnanıyorum. Cennet cehenneme inanıyor musun? İnanıyorum. Peki namaz var mı? Yok. E, peki Biri sana şu on katlı binadan atlar ise atlar mısın? En sevdiğin insanlardan on kişi? Hayır. Şeytan sadece bir vesse veriyor. Nasıl ona kapılıyorsun, namaz kılmıyorsun? Kişi hayrıdan alıkoyan kimdir biliyor musunuz kardeşlerim? Evet. Minel cinneti ben nas. Nas suresinin tefsirine bakın. Bunun tefsirinde de insanı hayırdan alıkoyan şeytandır diye geliyor. Peki şeytan insanı nasıl hayırdan alıkoyuyor? Bir önceki dersler, ondan önceki derste zikredim ya, aslında bütün konular birbirlerine burgulu ve bağlantılı. Yani biz bir konuyu yakalarsak diğer konuları da yakalama başlarız. Ama bir konuyu kaçırırsak diğer konular da kaçırmaya başlarız. Bakın dikkat edin konumuz kader. Geçen haftaki konumuz neydi? Sabır. Ondan önce, ondan önce, ondan önce dikkat edin bak imtihan, sabır, kader. Şu an nereye girdi? Hayır Allah'tan şer, kulun kendi elinin kazandığı şeytandandır diyor. Peki şeytan ağına kimler kapılıyordu arkadaşlar? Ahirete karşı içinde şüphe olan. Şeytan, mahşer gibi insanlar şeytanla karşı karşıya kalıkları zaman şeytanı suçlama başlayacaklar. Kimlerde de hocalarını, şeyhlerini, kendilerini saptıran büyüklerini suçlama başlayacaklar. Allah taleple buyuracak ki huzurumda çekişmeyin. İki kat azap size, iki kat azap size. Neden? Allah taleple benim vadim haktır. Daha önceden teddim bildirmemiş miydim buyuracak? Subhanallah. Şeytanın bakınız verdiği cevaba. Şeytan adamına sizi ben yarattım dedi mi? Şeytan adamına kitap indirdi mi? Şeytan benim cennetim cehennem var dedi mi? Şeytan insana gözüküp gerçekten bedeni cismi müdahale yaptı mı? Ben sadece onlara vesile verdim onlar da benim peşime geldiler. Bugün beni yermeyin diyor. Bugün beni suçlamayın. Ben ateşte siz de ateşte diyor. Subhanallah. Peki Şeytan kimleri korkutuyordu? Bakınız ayete kardeşlerim. Subhanallah. Şeytan dostlarıyla demek ki şeytanın bir avaneleri varmış. Süvarileri, orduları, yayan ve atlı. Şeytan dostlarıyla bir de dostlarını korkutuyormuş. Çünkü şeytan ağına ancak imanı zayıf, itikadı zayıf, Allah'ın kaderine imanı zayıf ve ilmi yanlış olan insanlar ancak uyuyordu. O yüzden Rabbim Bu ilme gereği gideceğimiz iman etmemizin nasibisin, teslimiyet saybolmamızın nasibisin ve şeytan ağına kapılıp kapılmadığımızda fark etmeyin nasibisin. Şeytanı tanımak isterseniz, görmek isterseniz iki ayaklı insanlardan da çıkıyor bunlar. Ya şu anda camiye gitme, biraz sonra gidersin. Ya bu sohbete gitme, daha sonraki zaman gidersin. Ya şu salih amel işleme daha sonra yaparsın. Bakınız kardeşler, Allah Resulü ki siz hayırdan alıp koyan şeytandır. Siz hayırdan salih amellerden alıp koyan şeytandır. O yüzden Tövbe suresi bakın kardeşlerim. 51. ayette ne buyuruyor Rabbimiz? Bize Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Hasbunallahu ve nimel vekil. O yüzden Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attıkları zaman müfessir diyor ki zerre kadar onun kalbinde şüphe yoktu. Zerre kadar. Cemal Aleyhisselam geldi kendisine. Ben Allah'ın elçisi dedi. İzin iste dedi, sana yardım edeyim. Rabbim benden haberdar dedi. Benim yardımcım benim vekilim o. O bana yardım eder, o beni görüyor. Benden haberdar. Kafanı kaldır bak dedi, aleyhisselam dedi bulutların üzerinde. Yağmuru yağdırsın. Rabbim benim halimden haberdar dedi. O ne güzel dost, o ne güzel yardımcı. Karışarım ateş o kadar büyük ki, yakın mesafeden ateşe atamıyorlar. Uzak yerden büyük mancınık yapmışlar. Yüksek yerden ateşin içine fırlatıyorlar. Herkes bir an kendisini Hazreti İbrahim'in yerine koyuyoruz. Havada ateşe gidiyor. Milyar tane şık koyun, belki milyarın içerisinde bir tane tereddüt yok. Acaba Rabbim bana yardım eder mi diye. Tereddüt yok. İmanın zıddı kardeşler şüpheydi. Şüphe imanı zedeler kardeşlerim. Hz. İbrahim Aleyhisselam, havada ateşe giderken Allah'ın ezeli ilmine bak nasıl iman etmiş. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel melo ve ni'mel nasir, ufâneke rabbana ve ileyke mesir. Allah'tan ateşe emir geliyor. Ateş yakar mı? Yaratılış icabı yakar ama yakmıyor. Çünkü ferman ateşi yaratan Allah'tan. Genelde biz avam insanlar avam halk sebebe iman etmişiz ama sebebin müsebbisine kişinin iman mesabesi kuvvetlendikçe sebepler ortadan kalkar. Babası da azetisa yarattı. Anası babası da Adem'i yarattı. Ol dedi mi olur. Yasun Süleksin 82. ayette Rabbimiz öyle buyuruyor. Buna da yakin eli insanlar, peygamberler ve sıddıklar iman etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi için müşriklerden birileri öyle diyor. Hz. Ebbekre senin dostun Muhammed var ya yedi kat göğe çıktı iyi diyor. <gülüyor> Siz onun ağzından çıktığını mı duydunuz diyor. Evet dediklerinde o söylediyse doğrudur. Allah Resulüne Cebrail selam geliyor sıddık ünvanı veriyor. Dostun Muhammed burada yokken arkadaşın var ya seni tasdik getirdi diye sıddıkın manası tasdik edici anlamına geliyor işte iman bu kardeşler Allah'ın bir hükmü, peygamberin bir hükmü aklı hafzelimize ters bile gelse işittik iman ettik, Rabbim 50 bin yıl önce bunu yazmış, benim burada istediğim kadar çabalayın bundan kaçıp kurtulmam mümkün değil ama ben bu dersi burada bırakırsam burada sahabenin düştüğü, soru sorduğu müşkülata düşeriz, peki Allah'ın o her şey yazılmışsa, o zaman çalışmış olduğumuz amellerimizi bırakalım çalışmaya gerek yok Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü kişidir kişi diyor annesinin karında 40 gün. 80 gün ve gün günde, 120. günde diyor mudva kan pıtısı ondan sonra bir lokma et haline gelir ve 120 günlükken diyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam, Allah ona diyor melek gönderir ve ona ruhunu üfler diyor. Subhanallah. Rızkı, eceli sayıd mi, şakim olduğu, cennetlik mi, cehennemlik mi olduğu yazılır. Yani şu anda biz yaşayan kulların annemizin ta karında 120 günlük iken bile o yüzden müfessirlerden 120 günlükken ruh verildikten sonra diyor çocuk aldırmak diyor günahtır bu tabi fıkhi bir bölüme göre ayrı bölümde ama yeri gelmişken yine zikredeceğim 120 günlükken kişiye ruh veriliyor Verildikten sonra da hepimizin rızkımız yazılmış kardeşler son nokmaya kadar 120 günlükken annemizin karında şeytan bizi bu yaşımıza kadar neyle meşgul etti uyarıldı, korkuttu alıkoydu gaye haline getirdi bunu Cennetlik, cehennemlik olduğumuz yazılmış. Subhanallah. Şakim-i mi olduğumuz yazılmış. Bir tek mesele kalmış. Nedir bilir misiniz? İman etmek. Basit meseledir bu. O yüzden siz iman ettik demekle, La ilahe illallah dediniz demekle salıverileceğinizi mi zannettiniz? İşte bu dünya hayatında şu biz bu iman imtihanı veriyoruz. Bizim rızkımız yazılmış annemizin karnı yüzümü günüken ama şu anda biz imtihanda bunu Bu rızkı elde etmek için neleri feda etmişiz? Herkes kendi nefsini yoklasın, tefekkür etsin. Bu rızkı elde etmek için neleri satmışız? Amellerimize neleri kidi olarak vermişiz? Rehim vermişiz? Herkes kendi nefsine bunu tefekkür etsin. Ama 120 günlükken yazılmış bu kardeşler. 50 bin yıl önce de kalem yazmış. Alnımıza yazılan 120 günlükken 50 bin önce de kalem yazmış. Ve o yazılan yazgı diyor gelecek kişinin kaçıp kurtulması kardeşlerim mümkün değil. Hz. İbrahim Aleyhisselam işte buna yakinen iman etmiş kardeşlerim. Allah'ın yazdığı bana gelecek. Zerre kadar şüphe yok. Ve bu duayı okurken Allah'tan ateşe emir geliyor kardeşlerim. Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Hazreti İbrahim Aleyhisselam diyor ki ben önce ateşe düşerken üşümeye başladım. İlk ayet ateşe girer girmez serin o ayetinin emri. Ateşe girerken ateşin içerisinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam üşümeye başlıyor. Beni titreme aldı diyor. Ve selame ve selame selamet ol ayeti inince diyor. O zaman diyor sükürür. Ve Hazreti İbrahim diyor ki hayatım boyunca ibadetten en haz, en zevk, en lezzet aldığım Rabbimin azametini ve kulluğumu hissettim en lezzetli an o andı diyor. Hakikaten insan Rahman'a sığınınca var ya. Bir de Rabbinin yardımını o anda görünce var ya. Değme O adamın keyfine, ibadetindeki zevkine. Gerçekten de öyle. İnsan gerçekten Rabbine ne kadar zan besliyorsa, o zannına göre de Allah-u Teala o kuluna yardım ediyor kardeşler. Hadisi kusi her zaman kullanılıyor. Ben kulumun zannı üzereyim. Beni zikrettikçe onunla. Kulum bana ümit ederse ben ona rahmet ederim. Kulum benden ümidini keserse ben de onların rahmetimi keserim. Ben ancak kulumun zannı üzereyim. Bakın kardeşlerim Allah halıktır. Doğmamış ve doğrulmamıştır. Ezeli ve ebedidir. Varlığı kendilindendir. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Ama bütün yaratıklar ise kendisine muhtaçtır. Buna rağmen yaratmış olduğu, halife kılmış olduğu insan oğlunu bir damla sudan, hakir diye bildiğimiz o bir damla sudan yaratmış olduğu biz hakir kullarını muhatap alıyor. Bizim zannımıza göre bize muamele ediyor. O yüzden bizim bu ilmi iyi kavrayıp, itikadımızı kuvvetlendirip, imanımızı kuvvetlendirip, Bize gelecek olan, isabet edecek olan kaderi, bir bölümü de bizim buradaki zanımız alakalı bölümde olduğunu çok iyi tespit edip ve Rabbimize karşı da iyi zan beslememiz gerekmektedir kardeşler. Mesela iki tane ayet-i zikredeceğim. Biz her millete bir ecel yazdık diyor Allah-u Celle. O ne bir saat ileri gider ne bir saat geri. Başka bir ayete baktığımız zaman, Sülahihim yani Türkçesini zikredelim. Akraba ziyareti ömrü uzatır buyuruyor. E subhanallah. Allah Celle Celalühü ayetlerinde buyuruyor ki bu beşer tarafından indirilme bir kitap olsaydı bunda çelişir şeyler bulurdunuz fakat bulamazsınız. Çünkü bu alemlerin Rabbinden indirilme bir kitaptır. Şimdi bizim zahirden baktığımız zaman çelişir gibi gözüküyor değil mi? Bir ayetinde ne diyordu Allah Teala? Ne buyuruyordu? Biz her milleti bir ecel takdir ettik. Ne bir saat ileri gider ne de bir saat geri gider. Diğer ayete bakıyoruz. Sıla-i Rahim ömrünü uzatır. Bakınız Şeyh Hulusi'nin bunu nasıl tefsir ediyor. O bir saat ileri bir saat geri giden var ya o değişmeyen kadardır. Allah azze ve celle ezeli ilmiyle yaratma işlemine başlamadan önce daha yaratmadan önce yazmadan önce kalemi de yaratmadan önce neler yapabileceğini kalem yazıldıktan sonra bilmiyor muydu? Biliyordu. Yaratacağı kullanın ne kadar sıla Rahim yapacağını bilmiyor muydu? Biliyordu. Allah Celle bir kuluna diyelim ki 60 senelik ömür takdir etmişse farza diyorum, yanlayasınız diye bir örnek veriyorum. İşte 5 sene veya 10 sene de oraya bir sıla yapacağını bildiği için ekliyor. Etti 70 sene. İşte bu 70 sene değişmez kardeşler. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı da burada zikretti. Çalışın, amelde bunun Zira Allah kişinin gideceği yeri kişiye sevdirmiş ve kolaylaştırmıştır. Bir salih amel işlemek istiyorsak, günahlardan arınmak ve sakınmak istiyorsak ibadetlerimizden has, keyif ve lezzet almak istiyorsak, eğer bunları da başaramıyorsak şu İbn-i Mesud'un sözünü bir düşünelim bakalım. Çünkü huşuyla namaz kılanların vasıflarını Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de firdes cennetinin varisleri olarak nitelendiriyor. Şeyh Huluslan ve onun talibesi diyor ki, huşuyla namaz kılmayan firdes cennetine giremez. Reyyan cenneti oruçtanların cenneti olarak zikrediliyor. Hz. Ebbeki Sıddık birçok hayırlı salih emalleri yapıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bir çok hayırlı amelleri zikrediyor. Ben ya Resulü, ben ya Resulallah. ki sen onlardansın diyor. Demek ki kişilerin cennette sekiz kat cennet var kardeşler. Ve bütün cennetlerin ırmağı der Firdevs cennetinden akar. Ve Allah-u Teala'nın arşının altında kardeşlerim. En büyük cennet, en güzel cennet o. Çünkü allah Resulü buyuruyor ki isterken Firdevs'i isteyin. En okkalı amel de bu işte kardeşler. Allah'ın ilk emrettiği, kelime-i sonra amel neydi? Amaz. Namaz. Namazın en kaliteli ameli neydi? Huşur. O yüzden Şeyhülistan öyle diyor ve talebesiyle. Huşuyla namaz kılmayan firdevs cennetine giremez. Ve Allah isterken firdevs'i isteyin diyor. Bakınız kardeşlerim, Allah kişiye gideceği yerin amelini sevdirmiş, kolaylaştırmıştır. Bir insan firdevs cennetine girmek istiyorsa, huşuyla namaz kılamıyorsa, ona kadar demek ki Allah ona sevdirmemiş. O zaman tenada ağlar gibi gözyaşı döküp bunu istemesi lazım. Bak cennet eli cehennem fark edilir mi? Edilir. Edilir. Bu toplumda ne soruyorlar? Diyorlar ki işte kişinin imanıyla parası bellidir. Öyle bir bellidir ki valla. Öyle bir bellidir ki var ya. Parası oldun hemen çıkıyor ortaya. Fakirken var ya parayı bulunca da kasılmalar, masılmalar, afralar, tafralar, koca üç kişilik çek, çek yata sığamamalar, ayak ayak atmalar, katalar, Beyefendiler falan başlıyor. Bak değişiyor hemen insan. Amel kardeşlerim. Amer Amel. Amel. İnsanlar üç günlük dünya hayatında sırf bir beyefendi desinler diye. Önümüzde ayağa kalksınlar diye. Bir saygınlık bu ayağa göstersinler diye. Adam iki üç iş yapmaya kalkıyor. Evine gitmiyor. Birçok zengin insanlara bakın kardeşlerim. Üç öğün yemeğini evinde yemiyor. Hayatı zehir zemberek olmuş. Sırf adı beyefendiye çıksın diye. Değer mi kardeşler? Tirdes cennetinde mahrum kalmaya değer mi? Nain cennetinde mahrum kalmaya değer mi? Rahman'ın hoşnutluğuna mahrum kalmaya değer mi? Sırf bir ağaya aferin desinler ya. Ne adam diyor. Kafalı bir adam ya. Bu, bu adam zengin ya. Demek ki kafa basıyor, çalışıyor. Bakınız kardeşlerim. Allah Allah'ın akıllı adamı tarif ederken nasıl diyor. Şimdi bizim nazarımızdaki akıllı kimseyle peygamberin nazarındaki akıllı kimse farklı. Hani birisi hep ekonomisi aynıdır, diğerinin ekonomisi gün günü artar, çevrede komşular, akrabalar der, bak bu adam senin kafa var ya basmıyor, bak bu adam yol aldı gidiyor Arvanı modeli değişti, evin üstünden kat çıktı, giyin kuşağım değişti, bak itibarı, çevresi, ortamı, sen hala aynı şeyde, senin kafa basmıyor. Bakın Allah lesu, akıllı kimseyi nasıl tarif ediyor? Akıllı kimse, dünya hayatında nefsini hesaba çeken, ölümden sonrası için amel yapandır. Şimdi bu toplumdaki çevremizin akıllı kimseye tarif ettiği kimseyi mi, aklını mı, aklını kriterlerine göre mi akıllı kişiyi biz değerlendirelim? Yoksa iki cihan güneşi ve vesselam'ın tarifine göre mi akıllı kimseyi tarif eder? Akıllı kimse iki üste altını çizdik. Nefsini hesaba çeken, ölümden sonrası için amel yapandır. Ölmeden önce kendini hesaba çeken. Kim iş akıllı? Peygamber böyle diyor. O yüzden kardeşlerim, 50 bin yıl önce bu kadere, bu yazgıya iman eden bir insanın <gülüyor> Hz. Musa'nın sayfelerinde, Hz. İbrahim'in sayfelerinde, Hz. İsa'nın kitabında, İncil'de, kendisinin kitapta, Hz. Musa'nın kitabında ve diğer önceki sayfelerde bakınız. Ebu Zer nasihat istediğinde Allah ne diyor? kadere inandığı halde rızık yönünden kendini yorana şaşarım. kadere inandığı halde rızık yönünden kendini yorana şaşarım. kadere inandığı halde Rızık yönünden kendini helak edene, mahvedene yorana شهشارن يقول Kader. Görüyor musun kardeşler? Kader ترى ne yapıyormuş? İman etmek ya. Rabbinin yazdığı gelecek. Bu tembelliğe mi ترى gerekiyor? Hayır. Allah Resulü veren el alan eden hayırlıdır. Kuvvetli mümin, ترى ترى hayırlıdır. ترى ترى bu değil. ترى ترى ترى ترى Eğer kişiyi namazından ediyorsa, cemaatinden ediyorsa, huşusundan ediyorsa, ihlasından ediyorsa, ilimden ediyorsa, zikirlerinden ediyorsa, ben çalışacağım, zengin olacağım, parayı bulacağım, çevreyi kazandıracağım, kurtaracağım, firdevs cennetinden mahrum kalacağım. Kardeşler, sahabeler parayı buluyordu ama Allah razı olsun Ebu Erra burada sohbete zikretmişti. Benim bildiğim rivayet, 700 tane devi yükü Kerman'dan Medine'de Allah olan Mekke'ye giriyor. Yaşan'ın yerini tam hatırlamayacağım. Yedi tane devi yükü. Hazreti Ahşan'la bizden gelen bir rivayet kendisine ulaşıyor. Abdurrahman diyor. Zorlanarak soğursa cennete girecek. Çünkü herkes malın hesabını verecek ki Abdurrahman bin Ah biraz zorlanıyor. Malın hesabı var. Ağlaya gıya, hışkıra hışkıra yedi tane deve yükü, kervanı hepsini Allah dinliği mi ediyoruz? Evet. Bir tane deve kendisini yüksüz bir evine götürmüyor. Müslüman. Sen bunu yapabiliyorsan çalış. Sen zaten bunu yaparken huşudan mahrum kalmasın. Hiç korkma. Çünkü sen o malı zaten malı Allah'a satmak, cenneti kazanmak için yaparsın. Huşudan mahrum kaldıktan sonra, cemaatten mahrum kaldıktan sonra, sohbetten mahrum kaldıktan sonra, çoğulun çombalarına fayda mahrum kaldıktan sonra, sen o parayı niye kazanıyorsun Müslüman? Kadere nasıl bir teslimiyet var Müslüman? Allah'ın ezeli ilmine nasıl bir teslimiyet var Müslüman? Subhanallah. Ve Allah'ın dilediğini yapma sıfatına nasıl bir teslimiyet var Müslüman? Bakınız Allah Celle İbrahim Suresi 20. ayette el me iş meşiyetu. Yani Allah dilediğini yapar. Üçüncü budur. İbrahim Suresi 27. ayette buyuruyor ki Allah dilediğini yapar. Subhanallah. Allah dilediğince siz dileyemezsiniz. Kasa Suresi 68'de ise Rabbim dilediğini yaratır ve seçer. O bir şey ol dediği zaman künfeyekun. O hemen olur verir. Halihazır Allah bir şeyi murat etti sebepsiz vermeye de kadirdir. Parayı bulan birçok insanların biz zeki olduğunu zannederiz. Hayır. Bakın Hızır Aleyhisselam'ın kısa sona. Şehirdeki insanlar kendilerini kovuyorlar. Duvarı örüyor, altında altın var. Çocuklar çok mu zeki? Çok mu akıl? Bakınız kader alakalı bir bölüm de var. Hızır Aleyhisselam'a gayb ilmi öğretilmiş. Hz. Musa'ya verilmiş. Çakıyor tokatı çocuğu öldürüyor. Sen masum bir canı nasıl aldın diyor. Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şey hakkında sen nasıl sabredersin diyor. Bak insan bilmediği zaman ne yapıyormuş? İtiraz edebiliyormuş. Bu Hz. Musa dahi olsa. Ama Hz. Musa aleyhisselamın şöyle bir özelliği var kardeşlerim. Biraz sabırsızmış. Ama onu peygamberliğinden ve birçok haylarda da alıkoymamış. Allah Celle onu o şekilde göndermiş. Arkadan gelen insanlar bir ibret olsun diye. Onun böyle öyle bir özelliği varmış. Biz bunu nereden biliyoruz? Allah-u sellem'in şu hadisinden biliyoruz. Üç tane kısa bittikten sonra diyor ki, üç işlem Hz. Musa'nın Hızır'ın kısası, kardeşim Musa sabırlı olsaydı Hızır'a karşı, biz çok daha hoş, ibretli kısalar da öğrenecektik. Biraz daha sabredebilseydik. Çünkü üç şeyde sabrederim diyor ama, üçüne de sabredemiyor. Bundan sonra sana müdahale edersen diyor, bir daha beni yanında tutma diyor. En son işte o duvarı önerken, ne yaptın diyeyim de, diye, Hızır Aleyhisselam ki, artık benim esenandaki ahit bitti. Niye? Müdahale etti. Bakınız Hızır Aleyhisselam yine aynı sözü söylüyor. Hakkında bilgi sahibi olmadan şeye sen nasıl sabredeceksin? Hızır Aleyhisselam nasıl çocuğu burada öldürdü? Çünkü Allah ona ilmini öğretmişti. O ilim neydi? Bakın Hızır Aleyhisselam görmemişti. Ama ona öğretilmişti. Bilgi gelmişti. Galip bilgisi. O çocuk yaşarsa o çocuk yaşarsa Ana babasını dindar bir insan Zarar verecek Tokatı vuruyor öldürüyor duvara örüyor Ve gelecek nesildeki insanlar rızık alıyor Bakın rızık Allah yazdı mı nasıl geliyor Çok fazla zekala mekala kadir kardeşler Çok aklımız varsa Zekamız varsa Şu cennetlerde kendimize parsel ve yer edinmenin Derdine düşündük Şu cennet amelleri Hangi amelleri hangi cennete insanı götürüyor? Amelleri bir derdine düşelim. Bakalım orada göreceğiz kardeşlerim. Bakınız En'am suresinde Cenab-ı Hak diyor ki: "Allah kimi dilerse, Subhanallah, onu delalette bırakır. kimi de dilerse, Subhanallah, onu da dosdoğru yola sokar." Peki kardeşlerim Allah'ın El Adım isminde Allah zulmü kendi nefsine haram etmiş. Aramızda birbirimize zulmetmeyelim diye bize de hüküm koymuş. Bakınız kardeşler, Allah Teala'yı yaratan bir güç yok. Kendisine hesap sormaya, kendisinden daha üstün bir güç de yok. Çünkü ayette Rabbimiz buyuruyor ki, Allah yaptığımdan sorulmaz. Fakat sizler yaptıklarınızdan tek tek hesaba çekileceksiniz. Allah'a hesap soracak bir merci olmadığı halde, Allah kadar adaletinden dolayı kendisini haram etmiş. Neyi? Zulmetmemeyi. Bir mümin buna önce iman edecek. Başımızda hangi musibet gelirse gelsin. Bazen hayırla deneneceğiz, bazen şerle deneneceğiz. Çünkü ayet keminde Rabbimiz buyuruyor ki, biz sizi hayırla şerle deneyeceğiz. Sabredenleri de cennetle müjdele. Kim deniyormuş? Allah deniyormuş. Ama bazen biz bu ilmi unutuyoruz. Hayır insanla bilip ona yürekten bağlanıyoruz. Ona ümit besliyoruz. Ona aşırı sevmeye başlıyoruz. Allah'a olan muhabbeti unutup o muhabbeti ona vermeye başlıyoruz. Bu da aynı o değer verdiğimiz, sevdiğimiz insanla tam tersi bir kötülük gelince de bu da var, o şiddete de buğzumuz, nefretimiz, öfkemiz başlıyor. Hani hayrı şer Allah'tan'dı? Hani Allah'tan'dı? Ne oldu Müslüman? Ne oldu bulundun, yamuldun? Fire verdi. Ezeli ilme teslimiyet işte kardeşlerim. Allah sana burada buyuruyor ki biz sizleri deneyeceğiz. Hayır Allah'tan, şer de Allah'tan ama şer kulun kendi nefsinin kazandığı, imanının zayıflığı, ahiretle karşı tereddüt, vesvese ve gündemde sık sık tutmaması Şimdi Allah Resulü kabistanları sık, sık ziyaret edin diyor. O dünyanın zevkini kırar ve ölümü hatırlatır. Bundan sonraki alemi hatırlatır. Ezandan bir haber öyle yerde çalışan insan ve ezan bile kulağına gelmiyor. Dinden, imandan, ibadetten, kulluktan, Allah'tan, peygamberden bahseden ortamlardan bir haber olan insanları tefekkür ediyor. Bu adam buna inanmış olsa dahi bu meseleyi hiç gündemde duymaya duymaya ne oluyor bir midesura kalbi? Aynı ortamdaki insanların haline benziyor. O yüzden kardeşlerim Rabbimizin dilemesine biz yakinen iman edersek, O zaman bizim çalışmamız, çalıştığımızın karşına hemen almak için değil, sadece Rabbimizin emri olduğu için yapmaya başlarız. Bakın şu ayeti okursak belki bunu daha iyi anlarız. Allah Teala evresine onlara şu kıssayı misal olarak anlatıyor. Kişi diyor tarlasına eker. Gübresini atar. Mahsul zamanı gelir, tam mahsulünü almaya gider. Ama bizim sabahleyin o tarlaya gidecek mahsulün alma bizim önceden oraya biz bir rüzgar göndeririz. Rüzgar Allah'ın emrinde. Rüzgar o tarlayı Hebe'en mensura, kül haline getirir, birden sürür süpürür. Ey Resulümdür işte, sabreden kullarımı cennete müjdeler. Bak bu kulun hiçbir günahınlarının şuyundan bundan değil, sadece Allah Celle'nin imtihanını. Şimdi haşa Allah zalim mi? Kul günah işlemedi ya, bunu nereden geldi? Bizleri hayrla deneriz, de deneriz. De Allah'ın burada dilemesi var arkadaşlar. Her şeyi işlediğimiz salih amelden dolayı hak ettik, işte başımıza bir günahtan dolayı bu geldi diye bakamayız. Aklımız ermiyorsa Allah böyle dilemişti, biz Allah'ın mülkiyiz deriz. Bir yakınımız ölünce İslam bize hangi hükmü öğretmiş? قَالُوا اِنَّ لِلّٰهِ inna اِلَيْهِ رَاجُونَ Şu an içimizden birisi şu elektrik lambasını açsa ve kapatsa. Bu elektrik lambası itiraz eder mi? Bu lambayı açan kapayan kendisi mi yarattı? Bu lamba itiraz etmiyor. Peki bir elektrik lambası insanı hizmet için varken ve bu elektriği açıp kapayan insana elektrik lambası itiraz etmiyorken Bu insan oğluna ne oluyor ki kendisini yoktan var Allah'a itiraz ediyor. Allah'ın dilemesine. Allah hayla da dener şerle de döner. Sebeple de döner, sebepsiz de dener Bizim aklımız hafselemiz almayabilir. Ama bu Allah'ın dilemesidir. Ol dediğimi olur. Biz buna yakinan iman edersek Allah'ın üzerindeki ağır yükler kalkar. Rahatlarız, yatışırız. Adam bir tanesi gemiye binmiş. Valiz elinde, valizi güvertede koyulması yerken yere bırakmıyor, kucağında. Komik gelip diyor ki, beyefendi bakın diye etrafa. Bütün gemiye binenler valizini bıraktı. Ama siz hala kucağında tutuyorsunuz. Gemi de taşıyor, valizinizi de taşıyor. Kendinizi yormayın. Kardeşlerim hayır da Allah'tan, şer de Allah'tan. Bizim çırpılmamızdan değil. Yazılmış, kalem de kurumuş. Kalem de kurumuş. Kader inandı aldı, kendini yorana şaşarım. Eğer Allah dileseydi onlar hiç koşmazlardı. Seni onlara bekçi akılmadık. Sen onlara diyor, vekil olacak da değilsin. Peki kardeşlerim Allah'ın dilemesi nasıl? Bakınız peygamberler kavmelerine nasihat derken ne diyorlar? Ey kamim, ben size bir öğüt vermek istesem de benim öğütümse hiçbir işe yaramaz, fayda vermez. Ta ki Allah dilemedikçe. Peki kardeşler Allah'ın dilemesi nasıl? Allah bir topluma hidayet vermeden, bir uyarıcı göndermeden onları sapıklığa düşürmez. Biz elçi göndermediğimiz kavme buyuruyor azap verici değiliz. Önce bir uyarıcı geliyor. Bizim hükümlerimiz onlara ulaştığı zaman diyor Allah-u Teala. O hükümler onlara ulaşırken yani Allah onlara o kuluna, nasihat kendisine ulaşan kuluna ne yapıyor? Muhatap alıyor. Murakabe ediyor. Ona o hükümler ulaştığı zamandır o diyor dinledi. Fakat diyor onun kalbi diyor o hakkı kabul etmekten uzak durup eğik hale geldi diyor. Yüz çevirdi. İşte bize diyor onu hakkı kabul etmekten kalbini uzak tutup eğik hale getirdik. İşte Allah diyor hakkın sınırlarını çiğneyip bozan topluluğu doğru hale getirmez. Ne zaman onlar haktan yüz çevirdiler? Kalpleri o hakkı istemedi. Biz de onların kalplerini batılamayı getirdik. Görüyor musunuz? Önce kulun kalbi hakkı istemiyor, arzulamıyor. Hak gelince işitmek istemiyor. Surat asıyor. Gözünü büküyor, ağzını büküyor. Yüz çeviriyor. Allah tarafı da onun kalbini çeviriyor arkadaşlar. Allah zulmü haram kılmış. Peygamberlerin evinde bile hidayet vermeye yok kardeşler. Ellerinde olsaydı, Hazreti İbrahim babasına, Nuh Aleyhisselam oğluna, Lut Aleyhisselam hanımına, Peygamberimiz amcasına faydalı olurdu. Allah kulların kalplerine bakıyor kardeşlerim. Enfal suresinde geliyor. Kulların kalplerinde hayır varsa onları büyütüp hidayete getiriyor. Rabbimiz bizim kalplerimize bakıyor. Ama biz Allah-u Teala'nın kalplerimize baktığı şeye karşı ilgisiz ve ihmalkarız. Bir beldeye bir şehre ben Fide Kızılı'da otururken canlı şekilde yaşadım. O zaman Turgut Özal hayattaydı. Oraya ziyarete gelecek dediler. Başbakan ziyarete geliyor. Asfalt yok, yol yok, çamur mamur. Sahte yol yaptılar. Duvar yap, e, böyle şey kaldırım yaptılar. Başbakan gelecek diye. Yolları, malları böyle sahte sahte. Kısa bir zaman yani dökülebilecek ama bir asfalt, hemen çabuk bir asfalt yol yaptılar. Bir başbakan gelirken, bir evinize misafir gelirken. Siz bir yere giderken siz kameraya çekecekler. Bursa televizyonda çıkacaksınız. Aynaya bakmadan çıkmazsınız değil mi kardeşlerim? Kıyafetiniz herhalde iş kıyafeti olmaz değil mi? Önceden bir ön hazırlık yaparsınız değil mi? Niye? En azından Bursa televizyonu siz seyredecek halkı. işte Marmara bölgesindeki insanlar siz seyredecek. Karışlar Allah'ın bu kadar değeri yok musun yanınıza? Ya bir Bursa televizyonuna çıkarken birkaç çekeceğiz, kendimizi düzen vereceğiz, topalanacağız. ha? Yüzümüze gözümüze bakacağız bir kırışıklık dağınıklık var mı bizde? Peki kalbimize Allah'a Teala diyor ki ben sizin kalplerinize bakıyorum. Peki biz kalplerimize çekil düzen veriyor muyuz kardeşler? O yüzden kardeşlerim Allah'a saygısı olanlar var ya cennetlerde pınar başlarındadır. Ve Allah onları tahtlarında oturtmuş. Onlar ebediyan onlara ne bir mahzunluk var ne bir korku var ne de bizim var. Allah'a saygısı olanlar. Allah'a iştenlikle gönül verenler ve Allah'a bağlananlar. Ama bir kişi eğer kardeşlerim bunu Allah'a yapmıyorsa inanın bunu kullara yapıyor. İnsan bunu kime yapıyor biliyor musunuz kardeşlerim? Bitme güzel ya inşallah. Bir saat yaklaşıyor. Son iki üç dakika kaldı. Allah için sabredin. Şimdi son dördüncü maddeye geliyorum. İnsan fıtratında kendisinden daha değer verdiği, saygı duyduğu bir varlığa karşı onun rızasını kazanma ihtiyaçlarını ondan isteme eğilimi içerisindedir. Zaman zaman biz derslerde söylüyoruz. Yine tekrarında hayır var, yine zikredelim. Bir insan neden güçlü olmak ister? İnsanlara muhtaç olmamak için mi? Allah'a muhtaç olmamak için mi? Dikkat edin, ekonomi durumu çok iyi olan insanların, fakirken hep her meselesine ellerini açıp Allah'tan yardım istedikleri, gönülden Allah'tan yardım istedikleri ama ekonomi durumları iyi olmaya başlayınca dualar, tevekküller, zikirler, fikirlerin imanın hoşun ihlasın gittiğini görüyoruz. Allah Celle Celaluhu sanki o para engel oldu. İşlerinde para mı görüyordu? O yüzden iki can güneşi vuruyor ki dinarın kulu helak olsun. Kadifenin kulu helak olsun. Ayağına diken bası çıkmaz. Bunu yerde sürtün. Bu peygamberin bedduasıdır. Allah Resulü Aleyhissellem kanlar içinde kaldı halde beddua etmiyor Taif'ten gelirken ama Cebrail Aleyhisselam gelip bu duayı söylemesini ve amin demesini istiyor. Peygamber Aleyhissellem de beddua ediyor. Dinarın kuru helak olsun. Dinar para demektir. Paraya tapan, her şeyin elinde paran olduğunu iman eden diyor helak olsun. Para için dinini imanını feda eden helak olsun diyor. Burnu yerde sürtülsün. Ayağına diken basın çıkmasın. Kardeşler bu bedduaya dışarı iflah olur mu? İflah olur mu kardeşler? Evet. Peygamber beddua ediyor. O yüzden acaba biz ne kadar bu bedduadan uzakız? Herkes kendi nefsine Allah için bunu tefekkür etsin. O yüzden kardeşlerim Allah'ın bilmesi Allah'ın yaratması, Allah'ın dilemesi Subhanallah. Ve kitapta bunu Allah-u Teala'nın leh-i bildirmesi. Ve bu işlerden sonra yaratma işlemi kardeşler. Allah-u Teala yarattığı zaman olay da bitiyor. Saati geldi mi kaza da bu buluyor. O yüzden bakınız Subhanallah Nisa suresi 1. ayet Allah-u Teala buyuruyor ki ey insanlar siz bir tek nefisten yaratan ondan da eşini yaratıp ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar türetip yayan Rabbinizden sakının. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Kuzefer Hanı rivayet dedi ki selam. Muhakkak ki Allah diyor her sanatçının sanatını da yarattı. İnsan bu sanatı kendisi yaptığını zannediyor. Zaman zaman deftere zikrediyoruz bir daha zikredelim. Meryem'e Zekeri Aleyhisselam mabede gelip de bunun da yere girince yaz ayında kış, kış ayında yaz geçeği buluyor. Ey Meryem bunlar nereden? Diyor. bir peygamber bile taciz ediyor. Subhanallah. Allah-u Teala'nın dilemesi varsa olur. Bu Rabbimin katından diyor. O dilediğini nihayetsiz rızıklandırır. Rabbimiz ezeli ve ebedi. Ama Karun, Firavun, Nemrut, Haman, bunlara da bakın Subhanallah. Kendi bilekleriyle, kendi güçleriyle, kendi zekalarıyla kazandıklarını söylüyorlar. Halbuki bütün sanatkarın sanatkarı da Allah ona o yeteneği, o bilgi, o aklı o vermiş. Bu nimetlerin karşısında o şükretmesi o nimetin hakkını vermesi, kulluğunu daha güzel yapması, Allah'ın dinine yardım etmesi, Allah'a yakın güzel kul olması mı gerekiyor? Yoksa Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetlere dalıp gaflete mi düşmesi gerekiyor? Şeyhülislam'ın şu sözünü zikredeyim. İnşallah Allah'ın verirse gelecek. Şimdi bir tek sohbet değil. Bu uzun bir sohbet. Şeyhülislam'ın şu sözünü zikrederek sohbeti kapatalım. Ey insan diyor Her şeyi senin için yarattım Kainattaki bütün nimetleri senin için yarattım Seni de kendime kulluk için yarattım Sakın yarattığım şeylere dalıp aldanıp yaratıcını unutmayasın Ey insan her şeyi senin için yarattım Seni de kendime kulluk için yarattım Benim mürakaba halinde ol Bana muhabbet duy Bana huşu sahibi ol Benimle rabıta halinde ol. Beni tesbih et. Beni unutma. Bütün ümmetleri senin için yarattım. Seni de kulluk için, ibadet için yarattım. Sakın yarattığım şeylere dalıp aldanıp da yaratıcını unutmayasın. Rabbim bizleri dalanlardan, aldananlardan, unutanlardan etmesin. Amin. Rabbim Allah'ı unutan ve Allah'ın unutturduğu kişiler gibi bizi kılmasın. Amin. Rabbim Kur'an'a yüz çevirip de Kur'an'a yüz çevirene Biz şeytanı musallat ederek O onun ayrılmaz arkadaşı, yandaşı olur. Denilen o ayetin sırrına bizi düşülmez. Rabbim bizleri cemaat ortamından ayırmasın. bizlere ihlas ve samimiyet nasip etsin. cennetten bizleri hissedar etsin. Amin. Cehennemdeki amellerimizi de kafirlere yazılmış olan kafirlere hisse kılsın. Amin. Rabbim hiçbirimizi azalt etmesin inşallah. Amin. Dinlediğiniz için Allah razı olsun kardeşlerim.